Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'in ne yapacağız? Joy laflayacağız. Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Yepyeni bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Perşembe akşamı dinleyenlere iyi geceler olsun masrafı dinleyenlere günaydın. Evet. Yine her zaman olduğu gibi keyifli bir program olacak. Ee, dolu dolu ee, konuğumuz kim? Ahmet? Bu sefer ama çok farklı bir sular da Son birkaç programdır baya hiç çok, girmediğimiz konulara girdik. Evet, Bu değişik akşam da öyle olacak. Aa, Aydın Soysal'ı misafir ediyoruz. Hoş geldin Aydın. Hoş, Hoş geldin. Merhaba. Her zaman eğitimle başlıyoruz. Evet. Eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor. Hani başka bir cümle kuracaktım ama... Hadi dedim tuttum gene kendimi. <gülüyor> Boş Eğitimsiz hiçbir şey olmuyor. Evet. Um, ben... Boğaziçi'liyim öyle söyleyeyim şu an <gülüyor> herhalde. Gündemde de olduğu için böyle... Boğaziçi'liyim diye başlayayım. Boğaziçi ekonomi mezunuyum ben. Um, 87. Ee, sonra... Askere gitmemek için master'a gittim. Bunlar ne güzel hareketler. <gülüyor> Ee, ve de e, insan kaynaklarında master yaptım. Sonra e, çıkmadı paralı asker, Doktoraya başladım <gülüyor> örgütsel davranışta. Sonra çıktı ve bıraktım. Ee, Örgütçüsün yani. Örgütçüyüm evet <gülüyor> aynen. O, o. Fakat şöyle bütün e, zamanlar geçip işte iş hayatını tamamladıktan sonra diyeyim, döndüm ve doktora derslerimi tamamladım. Ama tezimi istediğim konuda yazmadığım, yazamadığım için... E, doktoramı yarım bıraktım. E, eğitim hani şart tabi de ben artık başka bir e, şeyi önemsediğimi fark ettim öğrenimi e, önemsediğimi düşünüyorum. Bunu hep de dile getirmeye çalışıyorum çünkü eğitimin ileriye ileri de çok daha değişik bir yere gideceğini üniversitelerin artık çok önemli olmayacağını düşünüyorum. veya üniversitelerin gereksiz yere, ...önem kazandığını düşünüyorum. Hatta bir takım başka işte mesleklerin gelişmesine imkan verilmesi... ...aslında başka bir sürü mesleklerin olduğu, bunun için üniversite gerekmediği... ...başka öğrenim kaynakları olduğu, ileri gittikçe bunların daha da çok açığa çıkacağını düşünüyorum. Çok iyi Onun ya. için... Hı? Çok yaşa diyorum. Çünkü hep onu konuşuyoruz. Bizim zamanımızda öyle bir pompalandı ki... ...herkes illaki evet. üniversite mezunu olmak zorundaymış gibi hissetti. Evet. Ve bir sürü diplomalı işsiz. Evet. Ve eğitimsizdi. Ve eğitimsizdi. eğitimsizdi. Yani tabii, çünkü tabii. Eğitimde biz, gittikçe evet, kötüye gidince evet. bu hale geldi. Evet. İntelikten çok inceliğe baktığımız için. Evet. Ve e, şöyle bir şeyi keşfettim. E, e, emeklilik hayatımda diyeyim. E, eğitim, öğrenmeyi ikiye ayıran bir ekol. Ekol mi demek lazım bilmiyorum ama dikine ve enine eğitimler olduğu üzerine bir tez okudum. Çok da hoşuma gitti. Ee, burada şey diyor işte bu telefon aplikasyonları gibi e, aldığımız bir sürü eğitimler var. Bunlar işte tahta nasıl kesilir veya da işte lehim nasıl yapılır veya sheet nasıl çalışır gibi e, bir takım teknik eğitimler veya da sıralı eğitimler verilen şeyler. Bir de dikili eğitimler. Bu da kendinizi tanıdığınız aslında eğitimler diye. Bunların aslında eğitim olmadığını ve öğrenmek ilgili olduğunu keşfettim. Zaten benim Herhalde burada olmamı sağlayan şey de yeniden öğrenmeye başlamam. Hem de hiç şimdiye kadar öğreneceğimi düşünmediğim hı. öğretmenlerden öğrenmeye başlamam. Peki bütün bu mesela Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bitti. Bir Boğaziçi'nin zaten kendi o zamanki Boğaziçi'nin bir ağırlığı vardı. Hı hı. Herkesin bahçesine rahatlıkla girdiği bir Boğaziçi diyelim. Bütün bunların daha sonraki öğrenme safalarında çok büyük faydası oldu herhalde. Yüzde yüz çünkü ben e, okuduğum zamanlarda farklı bir okul veya da ben şimdi çocuklarımızın eğitimlerine baktığım için çok daha e, özgür olabildiğimiz, araştırma yapabildiğimiz, kulüplerde öğrendiğimiz, e, sadece okulda derslerde öğrenmediğimiz bir süreç vardı. Ee, araştırma yapmak e, efendime söyleyeyim e, konularla ilgili e, okulun dışında öğrenme şanslarımız vardı staj değil de o zamanki adları ama gidip hep bir yerlerde çalışıp e, bi, bi, bi, bir takım ortamlarda onları hayata geçiriyorduk yani okul sadece okul değildi okul sadece öğrenmeyi sağlayan veya öğrenmeyi isteyen insanları bir araya getiren bir ortamdı bu, bu bugünkü kadar böyle fabrikasyon bir şey yoktu galiba o dönemde. Hala da şu anda e, ilişkide olduğum bir sürü içilerle o, o günlerden kalma alışkanlıklarla bir sürü şeyi öğrenebildiğimizi görüyorum ben aslında. Yani, ama herhalde benim okulda en çok şey öğrendiğim zamanlardan bir tanesi mesela tiyatro kulübünde zaman geçirdiğim dönemdi. E, çünkü o zaman aslında bilmediğimi bilmediğim şeyleri araştırma alışkanlığını biraz kazandırdı bana tiyatrodaki yani kulüpte geçirdiğim dönem. Tabii şimdi bir de okulun haricinde kulüp ve bütün sosyal ilişkiler vardı. Bu pandemiyle birlikte hepten e, bu süreç hepten kırıldı, bozuldu. Tabii, Öyle değil mi Adil? Şimdi, şimdi okula gitmemiş üçüncü sınıf öğrencisi var. Okulun kapısını görmemiş. Üçüncü sınıf üniversite öğrencisi var. Tabii ki o üniversitenin sosyal yanı hiçbir zaman göz ardı. Belki de bazı şartlarda eğitimden bile önemli olabiliyor. Tamam. hocalarımız da o zaman demir demirgilden falan ders aldım ben yani şu efsane bir adamdı. Yani o zaman o zamanki hocalarımız aklıma geldiği zaman ben başka bir şey de anlatıyordu. Hep yaşayan örneklerle anlatmaya çalışıyordu. Hep güncel şeylerle anlatmaya çalışıyordu. Bize o de o zaman yani mesela ben ekonomi okuduğum için ekonomi hakikaten bir takım bilimsel şeyleri dayanıyordu. Teoriler anlattı. Şu andaki deneysellik yoktu yani. O ortamdaki yani yaşadığımız güncel böyle teoriler yoktu orada yani. Şimdi o, o zaman okunan ekonomi teorileri de artık herhalde bizim ülkede yok, çürüdü. Tabii canım <gülüyor> yok. Ya ben ekonomi okudum falan demiyorum. Kimseye söylemiyorum. Siz de kimseye söylemiyorum. E çünkü şu anda mesela hiç ekonomi bilmeden ekonominin başında insanlar var. Tabii. Asıl kıymetli olan oymuş. Herhalde öyle. <gülüyor> tabii. 20 senedir bu iş. Bilip yapmak bu iş kolay böyle, evet. 20 senedir bu gemi bata çıka yüzdüğüne göre evet. demek ki ekonomiyi bilmeye gerek yokmuş. Tabii. Şimdi benim çocuklarım ders alıyor. Mikro ekonomi, makro ekonomi dersi anlatıyorlar. Hı -hı. Baba sen işte ekonomi mevzusunu <gülüyor> şunu söyle falan diyor. E baba böyle olmuyor ki diyorlar ya. Ben de bilmiyorum o kadar. Ama textbooklar yani. hala aynı değil ba mi? Evet textbooklar ha hala, hala aynı. aynı. Evet. Tabii, tabii. Hala aynı şeylerin İşinde koşan insanlar var ya. Yani. Ne evet, evet. güzel. Bir parça arası evet, verelim o zaman. Evet, bir soluk alalım. Kimden geliyor Atilla? Ee, elektro Deluxe'ten gelecek. Ama bu parçaların hepsini sevgili Aydın Soysal seçti. Bize çok parça gönderdi. Evet, biz, onun içinden, evet, evet. biz onun içinden, evet, onun içinden biraz elimini hepsini çaldık. aldık evet. Elektro Deluxe'ten geliyor Smoke. İcaz dinleyicilere tekrar merhaba. Misafirimiz Aydın Soysal ee, Göktürk Stüdyolarından sesleniyoruz. Evet, bu hafta Göktürk. Göktürk Stüdyolarındayız. Her hafta Atilla'nın evinde olunca <gülüyor> tebdili mekanda fayda var dedik. Göktürk stüdyona geçtik. Ee, şimdi Boğaziçi Üniversitesi ekonomi sonra e, insan kaynakları master. Örgütsel bir takım durumlar var. <gülüyor> Tehlikeli durumlar. <gülüyor> Çaldığımız smok Aynı zamanda sevgili Aydın'ın bir zamanlar cep telefonunda yaptığı bir de müzikmiş. Onu evet. da öğrendik bu zil, evet, zil, telefon zil, zil. zilimdi. Telefon zili. Ya şimdi telefonlar öyle güzel çalsa ne kadar hoş. Telefon çalınca irkiliyorum bazen. Ses böyle bahara çağıran bir sesler evet, oldu. Keşke herkesinki parça olsa. Peki okul bitti Hı. diyelim. Askerlikten uzun ara biraz... Ara vererek. son askerlik de yapıldı tabii. Yapıldı, yapıldı. Nerede askerlik? Kısa yapıldı? dönem Bodrum. Böyle Bodrum yapıldı. Burdur'da yapıldı. <gülüyor> <Bodrum> <gülüyor> <diyorum>. Burdur'da yapıldı. <gülüyor> çok <gülüyor> kısa... çok farklı değil. Dervişin <gülüyor> fikri neyse zikre olmuş derler. Burdur'da yapıldı. Evet. Ben de bir kısa dönem kurbanıyım. Evet. evet. Ee, peki sonra döndük geldik. Askerlik vatan hizmetinde yaptık. Arkasından o zaman... direkt balıklama işe mi doldu? Biraz... E... Hikayesi nasıl? Ben o zaman şey yaptım, ben tüm arkadaşlarım gibi bankalarda, sigorta şirketlerinde çalışmayacağım deyip 5 sene turist rehberliği yaptım. Ankara'ya gittim, 4 tane sınav vardı o zaman. Kokart aldım ve e, işte İstanbul'da mümkün olduğu kadar az olmak üzere Anadolu'nun bütün bölgelerinde turist rehberliği yaptım. Ne güzel ya. Çok güzeldi. Çok güzel bir tecrübeydi gerçekten. Ama e, sonra Körfez Savaşı çıktı. Turizm bayağı bir aşağı gitti ve o zaman hep şey vardır ya işte uluslararası şirketlerde çalışmak. Yani hayatın çizdiği şey işte evlen, askere gideceksin evleneceksin işte uluslararası şirketlerde yönetici olacaksın vesaire. Ben beş sene kadar onlar rehberlikle kaçtıktan sonra e, jilete başvurdum. E, tıraş bıçaklarına girdim ve işte dört sene kadar orada çalıştım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben artık markete gidip jilet alamıyorum. Nasıl? Haviyatlar. Jilet fiyatları Yok, o hale gelmiş ki. Yani beni tıraş etme kafamı kes daha iyi. Tabii ben niye sakal tıraş olmuyor? Ben de sakal bırakıyorum şu <gülüyor> Ben elektrikli <gülüyor> <eski şeyçi olarak gülüyor> elektrik <Evet>. alete geçtim. <gülüyor> Çünkü elektrik tıraş makinesine en azından bir elektrik parası ödüyorum. Ciddi söylüyorum bu jilet yani nasıl bir şey bu? Yani? Bu kadar mı çok kazanıyor? Ee, aslında iyi kazanıyor. Aslında bir, de, bir de şöyle bir iş vardır mesela hani. Gidip de bir marka bir şey jilet artık olmuyor. Öyle olmuş ki yani, bir jilet ver dersiniz. Tıraş, bıçağı, evet. tıraş bıçağının adı evet. jilet oldu yani. Tabii, tabii. Çok önemli bir şey bu. Doğru ve, ve şöyle söyleyeyim eskiden perma şarttı, permatikti şimdi jilet oldu Doğru, artık. Evet. Zaten bence bir dönüşümü de marka aslında bütün yatırımlarının karşılığını, karşılığını almış oldu. Bugün jilet ver diyor herkes. Evet. Ortaya çalıştım 4 sene ondan sonra... Nasıl bir tecrübe böyle bir... Bambaşka bir yere böyle bir anda giriyor. Ya ama. tabii işte ben... Bir hikayesi vardır. Şu, yani. Aslında var. Yani daha öncesinde şöyle söyleyeyim. Askeri gitmeden önce ben bir süre... E, vizon şov vardı o zaman. Hatırlar mısınız? Vizon Show Çok ne, ne kadar popüler bir şeydi o. Tabii. tabii. Ben askeri gitmeden önce bir dönem... Yani rahmetli Kamil Şükün'le çalıştım. Ee, i̇ki tane vizon şov yap yaptık onunla. Bir de Cemal Reşit Rey'de bir... E, Arjantinli grup getirip yılbaşında tango yapmıştık. Böyle bir organizasyon işine girdim. Hani askere gideceğim zaten bir şey olacağım yok falan gibi. Bir sene onunla çalıştım. İnanılmaz bir tecrübeydi. Yani bir insanın sokakta yürürken etrafındaki her şeyi görebilmesi. Yani başı böyle yere bakarak yürürdü her zaman. Ve her köşeden bir şeyi görürdü. Muhteşem bir tecrübeydi. Onunla çalıştım. Ondan sonra ben işte orada bu organizasyon tecrübesinden işte satış yaptık biraz orada. Efendime söyleyeyim daha önce de bir küçük eğitim tecrübem olmuştu bir banka eğitim programında. Şilet'in satış eğitim müdürü diye bir ilanı İlan. var. Ben de dedim ki orada satış burada eğitim hadi ben geleyim. Dediler ki abi sen <gülüyor> ne yapıyorsun dediler o kadar kolay değil bu işler. Ama sen dediler insan kaynaklarında master yapmışsın gel bir seni insan kaynaklarına alalım. Ve ben öyle bir insan kaynaklarına girdim. Bir sene çalıştım. Boğaz içinden bir arkadaşım dedi ki abi sen ne yapıyorsun insan kaynaklarında? Gel de satışa gidelim falan. Ben satışa geçtim. Benim kariyerim zaten hep böyle abi bir gelseneyle falan gitti. <gülüyor> Ama işte yabancı şirket bilmem Bu, ne. Gel kendi kullanır gibi. Ha. Nereye istediğin değil <gülüyor> rüzgar seni nereye götürüyor? götürüyorsa. Tamamen öyle oldu ondan sonra işte Körfez Savaşı olmuş rehberlik bilmiş 3-5 tecrübem olmuş hadi cilete girdik oradan satışa girdik falan. İşte 4 sene falan orada çalıştım sonra beni o işe alan arkadaşım işten çıkardı ve ben 98 yılında içki şirketlerinde çalışmaya var içki şirketlerinde bir tane çalıştım Zaten 14 sene diğer şu andaki ismiyle orada çalıştım i̇şte satışla ağırlıklı olarak benim geçirdiğim dönem işte ithal ürünlerin Satıcı yani o, oradaki şeyi söyleyebilirim bütün bu jilet e, veya daha sonra işte diğer ciddi kurumsal şirket diye bir şeyin olmadığını öğrendim evet yani bu gençler abi kurumsal şirkete yani. girip çalışacaksın falan öyle, öyle şey bir yok. şey yok öyle bir şey yok yani orada. gençler bunu evet. duysun evet ondan sonra sonra bu ezbere yaşamın içerisinde işte bölge müdürü oldum işte satış direktörü oldum genel müdür oldum Ondan sonra işte 14 sene, ki şirkete ilk girdiğimde herkes şey falan yapıyor, 8 senedir bu şirkette çalışıyorum. Ben şey diyordum, bir insan bir şirkette niye 8 sene çalışır falan diyordu. Ben orada 14 sene çalıştım. Evet, 2000, 8 sene çalışılmıyormuş 14, 14 sene. Evet, 2012'ye <gülüyor> kadar orada çalıştım. İlk genel müdür oldum, çok havalıydı. Ondan sonra Ego Tavan, ondan sonra genel müdür olduk falan diye. 8 yaşıma kadar orada çalıştım, sonra... Hayat bir dur ve düşün dedi. Bir frene bas. Evet. Kaç bir Erken frene basmak güzel bir şey mi şey, ki? Çok güzel bir şey. Ee, keşke hiç demiyorum ya. Keşke daha önce yaşasaydım falan ya. Keşke daha önce bassaydım demiyorum ama 48 iyi bir yaşmış. Yani çok şanslıydım. Ben, ben aslında hayatımda bir sürü şeyde kendimi çok şanslı görüyorum. Yani hani eşimde şanslı görüyorum, çocuklarımda şanslı görüyorum şu anda yaşadığım şeylerde çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Hani o rüzgar geldiğinde hep beni iyi bir yere ittiği gibi geliyor. Ve o dur ve düşün anını kaçırmadığım için şanslı hissediyorum aslında. Daha devam edebilirdim ve etmemeyi seçmekle iyi bir şey yaptım. Evet. Ama tabii bu şanslı insanlar kendileri yaratıyorlar. Yoksa çık aç evet, yağmur duası yap. Ki. Kafana yağmur gelsin diye bir durum yok yani. Öyle, öyle herhalde bilmiyorum yani ben hep böyle e, işte değil mi onu söyleyeyim jiletteyken mesela insanlar tıraş bıçağı içip tıraş köpü tıraş bıçağı yiyip tıraş köpüğü içiyormuş gibi sanki dünyada başka bir şey yokmuş gibi ona sahipleniyordum işte diğer işlerimde de hep öyle e, kendi şirketimmiş kendi işimmiş gibi çok sahiplendim yani, ben çok doğru mu bilmiyorum ama e, 48 yaşında geldiğim yer aslında. Bana daha önce de birkaç kere sinyal vermiş, sonradan fark ettim. Hmm. Küçük bir şey anlatabilir miyim tabii burada tabii eğer o şarkıya girmeyecekse? Bu e, ayrıldıktan sonra bu bir şey modası vardı yakın zamanlarda işte Karadağ'da şirket kurmak. Evet. Ben de bir dedim o Furie'ye bir katılayım. Orada biriyle bir iş görüşmesi yaptım, işe alacağım çocuğu. Dedim ki işte ne kadar kazanıyorsun? İşte dedi abi 8-9 euro ayda kazanıyorum ki burada averaj odur. Bir de dedi burada genellikle dedi insanların bir ikinci evi vardır. Sen bizim evleri gördün mü? Dedi görmedim. bizim evler 45-50 metrekaredir dedi. Bizim de bir kendi yaşadığımız ev vardır. Bir de biz ikinci bir ev yaparız. Onu da yazın bu Airbnb'den kiraya veririz. Bizim böyle aylık ortalamamız 1500 euroya falan gelir. Ama dedi bizim evler küçüktür. Çünkü ev ne kadar küçükse dedi, o kadar eşya az olur. Eşya ne kadar az olursa o kadar az dolabın olur. Ne kadar az dolabın olursa o kadar az kıyafetin olur. Sen de yaşamaya harcarsın dedi. Adamla iş görüşmesi yapıyorum. Adam <gülüyor> bana öyle bir hayat dersi verdi. ki i̇şte ben döndüm kendi evime falan baktım. Sonra o şeylerin işte o yabancı şirkette çalışmak, ev almak, onu yapmak vesaireler hakikaten ne kadar bizim seçimimiz diye düşünmesi gerektiğini düşünüyorum herkesin. Şimdi çocuklarım abi yurt dışında okuyalım falan diyorlar. Ben diyorum ki yani Londra'ya gidip yaşayacağına acaba gidip Jamaika'da bir beach'te mi yaşasan? Yani orada <gülüyor> harcayacağın parayla öbür tarafta olur Yani Başka hayatlar var. Ee, ve sanırım o 48 yaşındaki fren bana seçeneklerimi gösterdi. Ben Allah'tan orada durmuşum diye düşünüyorum. Şimdi de o hayatıma çok ters bir hayat yaşayarak daha da mutlu olduğumu düşünüyorum. Şimdi bu hikayeyi dinleyince evet. oğlumla olan diyalog geldi aklıma. Can Görsev kulakları çındasın buradan. Geldi benim evimde bir gün. Dolabı açtım. Gömlekler falan var. Baba dedi bu kadar gömleği nasıl, ne zaman giyiyorsun sen dedi. Şöyle bir baktım cevap veremedim. Hakikaten o kadar gömleğin içinden kaç gömleği nasıl giyiyorum? Can'ın iki tane gömleği, bir tane pantolonu, iki tane ayakkabısı, ve bu kadar basit yaşıyor. Ha. O çok erken keşfetti bunu. Ne güzel. Evet o. o evet. Evet. Ee, bunu biri açıklayabilir mi? <gülüyor> evet. Kim açıklasın? Elaylı. <gülüyor> Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Louis Armstrong açıklasın. Can anyone explain? Hep birlikte dinliyoruz. Can anyone <gülüyor> <gülüyor> explain The thrill of a kiss No, no, no But when two eager lips Are pressed against yours You'll know, yes, you'll know Can anyone explain The glow of roses? you a question. What's bugging you, baby? Well, have you ever been in love? <laughs> <laughs> How you sound? I've been in love four times. But tell me, can anyone explain the thrill of a kiss? No, Moby, no, Moby, no. Moby. But when two egg lips are pressed against yours, Then you'll know, yes, you'll know I will be Oh, can anyone explain The glow of romance? No, no, no But when you hear the phrase It's you I do. Then you'll know Yes, you'll know, honey You will find to give love a start Don't think with your mind Just feel with your heart Can anyone explain The lover of love? No, no, no Tell me more, baby But now that you and I Are sharing the side We know you can't miss it Yeah Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim yine son hızıyla devam ediyor. Bu akşamki programımız keyifli müzikler eşliğinde. Şimdi Ahmet'in başta da söylediği gibi bu akşamın tüm seçkisi, tüm müzik seçkisi sevgili Aydın Soysal tarafından yapıldı. Ben parçaların listesini görünce çok doğuşuma gitti çünkü bizim çalmayı çok sevdiğimiz, seveceğimiz tarzda müzikler seçilmişti. Şeyi sormak istiyorum yani nereden geliyor bu müzik ilgisi, bilgisi, bir müzisyenlik var mı bir şey? Yok müzisyenlik yok ama ben müzikle tanış, tanışmam geç oldu değil mi? Herkesin hayatında müzik var ama müziğin yoğun bir şekilde hayatıma girmesi çok son zamanlarda oldu. Zaten bu işte biraz evvel bahsettiğimiz 48 yaş kırılımından sonra ben hayatta ertelediğim veya yarım bıraktığım veya korktuğum şeylere biraz daha yaklaşmaya başladım. Çünkü artık o kariyer, işte, hedefler vesaire dünyasından çıktığım için bir gün Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nden bir mail geldi. Birlikte şarkı söylemek ister misiniz diye. Dedim isterim onlar düşünsün diye. <gülüyor> Çok güzelden İş... teklif ediyorlar. <gülüyor> yani ondan sonra o evet dedim ve o e, dişine girdim. Sevgili Mahmut Abra ile karşılaştım dışını geçtim, dedim herhalde müzikten anlamıyor ama neyse şeftir diye, beni kabul ettiler ve orada e, koro ile çalışmaya başladım. Şunu söyleyebilirim, ben e, hayır, enstrüman çalmadım, orada ben iyi bir dinleyici de olmadığımı öğrendim. E, çünkü orada dinlemeyi öğrendim şarkı söylemekten çok. Bu benim için çok önemli bir şey. Yanımdaki sesi dinlediğim zaman e, şarkıya nerede yanlış girdiğimi fark ettim. Şefim bana çok sık koşma der, tempoyu kaybettiğimi öğrendim. Ve aslında müzikle e, uğraşmanın insanı dinleme konusunda eğiten bir şey olduğunu öğrendim orada. E, hata yaptığımı fark ettikçe şef bunu duymasaydı iyi olurdu aslında ama <gülüyor> mutlu oldum yani çünkü dedim ki fark ettim yanlış söylediğini e tabii ki, evet. yanımdakinin sesini duydum ondan sonra bunu böyle bir e, herhalde yani işten falan da uzaklaştığım için böyle felsefi mi takılır oldum ne oldu <gülüyor> ama bunu hayatla ilgili e, bir yere taşıyabileceğimi yani başkalarının söylediklerini ne kadar duyduğumu veya ne kadar anladığımı veya kendi sesim çıktığında onlarınkini ne kadar duymadığımı falan fark ettim Şanslıydım erken keşfettim dememe rağmen biraz üzüldüğüm bir şey var. Hani o 48 sene taşıdığınız bagaj e, sizi daha önceden tanıyan insanlar için o değişimi fark etmiyorlar sizde. de. Siz hep aynı aydınsınız aslında ama benim şu anda çok ciddi bir gayretim var. Öğrenmeye, dinlemeye, e, susmaya, beraber söylemeye çalışıyorum. Koro Size tarif edemeyeceğim kadar güzel bir insan topluluğundan oluşuyor ve işte hani 35 ile 80 yaş arasında korisler var o koroda bütün gençler orada bütün <gülüyor> evet ve bütün yani or orada bir çok ciddi yaşayan bir tarih var e, alışkanlıklar var eğitimler var uzmanlıklar var ama toplanıp bir şarkı söylediğiniz zaman oradaki bütünlük e, aylarca çalışıp bir ya da iki konser verdiğiniz zamanki yaşadığınız mutluluğun zirveye ulaşması tarif edilmez bir duygu ama ben benim için müzikle bu şekilde uğraşma şansı bulmak bana dinlemeyi öğretti. Onun için de artık eskiden e, kulağıma çalındığı halde hazını alamadığım bir sürü müziği dinlemeye başladım. Yelpazem genişledi. E, ve daha fazla daha değişik müzik dinlemesi türlerini dinler oldum. Ee, onu soracaktım çünkü bu akşamki seçki o kadar güzel ki yani cazda da demek ki baya bir ilgi var. Var yani e, hani hakikaten karım duyunca şey yapmıyorum sen böyle bir adam değil. Zaten ona her konuda söyleyebilir ama evet, ona da girişim öyle oldu. Yani ben cazın tad aldığım şeylerini bulmaya başladım. Sonra hikayelerini öğrenmeye başladım. Yani o sanatçıların hikayelerini öğrenmeye o şarkıların hikayelerini öğrenmeye başladım. Sanki o hikayeyi öğrendiğiniz zaman dinlemek bir başka oluyor aslında. Yani sadece müzikte Onun nasıl üretildiği veya işte çalınırken e, nasıl bir trafiğin geçtiğini tabii öğrenmek ve onu keşfetmeye çalışmak başka şeyleri açıyor zihninizde. Artık melodiden başka şeyleri duymaya çalışıyorsunuz. Orada şey, çok emekliyorum ama yani şey var ya böyle hani yeni çocuğun yeni bir şeyler öğrendiği zaman yaşadığı haz gibi. Aa evet şimdi bunu keşfettim şeyini şu anda yaşıyorum. Onun için de şahane, şahane, çok haraklı. mutluyum. Çok güzel. Burada B bir tek söylenecek bir şey var. Never Stop. Never Stop evet. Yani. Bad Blast'tan gelecek. Bizim de sık sık çaldığımız ve çok sevdiğimiz bir grup. Onlardan dinliyoruz. Never Stop. şembe akşamı dinleyecekler için iyi akşamlar laflayacağız dinleyicilere. Cuma sabahçılar için de günaydın olsun. İyi bir gün olsun. Evet. Aydın sosyaldan ee, çok enteresan hikayeler dinliyoruz. Ee, öğrenmenin sonu yok dedi ve bir öğrenme serüveninin peşine düştü. Biz de onun peşine düştük. Öğrenme sadece kitaplardan değil hayattan ve bunun yanında çok başka şeylerden de. Evet. Neler var Aydın hikayelerde? Ben profesyonel hayatı noktayı koyduktan sonra 8 yaşımda şanslı bir şekilde dediğim gibi ertelediğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. O sırada işte hepimiz çocuklarımızı böyle işte bale, gitar çal, baskete götür falan. Ben de kızımı at binmeye götürmüştüm. Kıskandım yani. Velit biniyor. Bunlar çok da yetkin, yatkın oldukları için bilinciliye. Ben de kıskanıp. At binmeye çalıştım ama at ben aynı fikirde değil abi sen bilemiyorsun. <gülüyor> ben de bu e, biniş binicilik macerasını bir süredir deniyordum, başaramıyordum. Ondan sonra e, hazır işim de yok, vaktim de çok diye at binme üzerine e, neler var dünyada diye araştırmalar yaptım. E, Madem ata bilemiyorum, attan bir şey öğreneyim. Gibi. Ama e, ya hala çok iyi, Yani binicilik konusunda ben konuşulacak bir adam değilim. Hala çok iyi bir binici değilim ama at konusunda son 10 yılımın e, en önemli konusunun ve hatta bütün zamanımı verdiğim neredeyse konusunun at olduğunu söyleyebilirim. E, ben at binmeye çalışmak üzere e, at dünyasına girdikten sonra aslında atlara sadece binilmek gerekmediğini onlardan bir şey öğrenmek için bunu keşfettim. Ve dünyada çok yaygın olan, Türkiye'de çok az kişinin yaptığı atlarla deneysel öğrenim e, gibi bir dalı keşfettim. Burada at aslında çoğu yerde at bilmiyorsunuz bunda. Ayaklarınızın yere basması önemli herhalde. Yerde atlarla yaptığınız aktiviteler e, size aslında hayata nasıl yaklaştığınızı gösteriyor. Nasıl soru sorduğunuzu, cevabı ne kadar anladığınızı... E, Hmm. önyargılarınızı hatta kendinizle ilgili e, kilitlenmiş noktalarınızı keşfetmek için bir fırsat sunuyor. Buraya kadar biraz böyle özellikle karışık oluyor. Yani bu ne demek derseniz e, dünyanın birçok yerinde bu İngilizcesi Equine Facilitated Learning denen bir iş yapılıyor. E, bu bir şekilde e, insanların Ergoterapi diyebileceğim aslında, yani yaşadıkları sıkıntıların kendilerinde yarattığı kilitlenmeleri açan bir e, çalışma. Bir atla bir maneje giriyorsunuz, orada size bir takım egzersizler yaptırıyorlar ve bu egzersizler sonunda siz e, kendinizle ilgili bir takım şeyler keşfediyorsunuz. Ama bu böyle bir anda olmadı tabii, burada bir at eğitimi var. Tabii, tabii. Londra, man, tabii, tabii, gibi tabii. böyle. Bunlardan ben... biraz habi bahsedeyim Bahsederek peki ederim. ben e, ampul değiştirirken bile YouTube'a bakan birisi olduğum için orada keşfettim bu ekvalefesit etiket ya bu neymiş falan dedim bunu yurt dışında Amerika'da yapan bir kadının e, programını gördüm had dedim gideyim ve Houston'a gittim 10 gün işte aklımda da şey var biniciliği geliştireceğim 10 gün orada kaldım e, hiç at binmedim e, 10 gün sonra döndüğüm zaman kızım şey dedi, baba sen uyuşturucuya mı başladın diye çünkü bütün sinirlerim alınmış, bambaşka böyle çok rafine bir adam olarak Türkiye'ye dönmüştüm ve orada yaptıkları sadece atlarla ilgili size bilgi vermek ve zaman geçirdirmek, ben herhalde tahmin ediyorum böyle 80 dönüm falan bir arazinin içerisinde ahır yok, ee, ev yok otel yok hiçbir şey yok sadece çitler var atların yaşadığı bir alan var siz onların dünyasına giriyorsunuz ya bir şey soracağım çok pardon ee, Aydın. Atilla'ya soracağım Atilla e, sarayın bahçesi kaç metrekare Vallahi ben hiç görmediğim için e, bilemiyorum ama bir bilgin var mı diye sordum sarayın bahçesine 3-5 tane at koysak orada vardır diyor. Si şey siyasetin şeyi değişir Konuşma şey, lisanı rengi değişir. değişir, rengi değişir, müthiş değişir, inanılmaz değişir. Yani hatta Türkiye Millet Meclisinde binasının <gülüyor> içine sokalım atları. <gülüyor> evet. Yani Daha ufak bir değişiklik yapacağız. Yani atlar girecek, evet. insanlarla birlikte olacak. Girecek. Orada olmaması gereken insanlar dışarı çıkacak o zaman. Yer kalmadığı için atlardan falan. Evet. Türkiye'nin tavrı değişecek, bambaşka olur. Or or orta yaşadığım en önemli şeylerden bir tanesi bir egzersiz anlatmak istiyorum aslında size bir çit bir alan var round pen denen bir şey yuvarlak bir çit alan onun içerisine bir at bırakıyorlar ondan sonra size dışarıda bir egzersiz yapıyorlar şimdi tarif edemeyeceğim bir egzersiz ama biraz böyle kendini dinlenme egzersizi diye ondan sonra diyorlar ki hani şu anda Kalbinin sesi olsa ne söylerdi? Veyahut yani içinden geçen, hakikaten söylemek istediğin, haykırmak istediğin, kimselere söylemediğin ne var gibi bir şey soruyor oradaki şey yardımcı olan kişi. Ben de dedim ki biraz destek istiyorum. Oradaki şeyim de şuydu, hani işte profesyonel hayatı bıraktım, ben artık çalışmayacağım falan diye böyle hafif delirdi herhalde dedikleri bir modda olduğum için. Yani biri bana bir destek versin, biri biri anlasın, ben artık böyle yaşamak istemiyorum gibi bir şeyler içerisindeyim. Peki dedik. Çitin kapısını açtı. İçeri girdim. Işte 8-10 metre uzağımda simsiyah bir kısrak var. Bana böyle çok korkutucu bir şekilde yaklaştı yaklaştı yaklaştı. Böyle bir 2 metre falan benim önümde durdu. Arkama geçti. Fotoğrafı hala benim şeyimde var. Ve böyle boynumun üzerinden başını getirdi. Kalbime yasladı ve bastırdı. Şimdi bu şu an anlatırken de tüylerim diken diken oluyor. Benim için kadın şey dedi. İstediğin desteği aldıysan çıkabilirsin. Ben de dedim ki ya bu o olabilir mi yani? Çünkü ben hakikaten o, o, o tip şeylerde e, çok e, inançlı biri değilim yani. O tip olaylarda işte The secret, mikrot falan çok şey dedim. Bir sonraki aktiviteyi seyrettim. Gerçekten atların sizin içinizi okuduğunu anlatıyordu kadın ve ben onu orada yaşadım. Benden sonrakini de söyleyeyim, Vietnam'da çalışmış bir, yani Vietnam'da savaşmış bir adam vardı, benden sonra giren ve 3 gün boyunca, o egzersizden önceki 3 gün boyunca hep şey diyordu, bu eller insan öldürdü, bu eller ateş etti, bu eller diye sürekli böyle bir e, elleriyle ilgili bir problemi oluyordu. Benden sonra olan egzersizde gelen at, adama hiç bana yaptığı gibi bir şey yapmadı, başka bir at, onun bembeyaz bir e, at gelmişti ona. Adamı gidip ellerini şey yaptı bu parmaklarını ısırmadı ama dudaklarıyla okşadı hani sanki ellerini bırak gibilerden. Bunlar tabii bizim verdiğimiz anlamlar bu işe ama orada yaşadığınız zaman o 10 günlük süreç içerisinde bunla çok fazla buna benzer çok fazla örnek yaşadım ve döndüm. İş falan da gibi bir şeyim yok yani ben orada dediğim gibi hani şeyim sinirlerim alınmış bir şekilde döndüm. Houston'dan sonra... dönüş. Evet bu Houston'dan dönüş. Çok Hı. etkilendim. Ondan sonra aramaya başladım. Bunu başka yapan kimler var diye ve İngiltere'de bir başka şirketin yaptığını gördüm. Onlar dediler ki biz şirketlere eğitim veriyoruz. Nasıl veriyor? Gel gör dediler. Kaç para falan yok dediler ya sen bir gel gör dediler. Atladım gittim ve bir şirkete eğitim verirlerken bütün gün onları izledim ve işte klasik şirket eğitimlerinde abi ne eğitim ya atmat falan diye gelen ve en çok itiraz eden adamın öleden sonraki senastan atın önünde ağladığını gördüm. Sonra oradaki şirketin sahibi bana çok yakın bir kariyer yani benim gibi benden 10 sene önce yapmış ama bir şirketin genel mütürüymüş, işe ayrılmış, o sırada buna benzer bir iş yapan adam da bu işe başlamış ve bir şirket kurmuş, lead change değil bir şirket kurmuş. Neyse ben bunlarla git gel bir şey işte atlarla NLP var gelir misin gelirim, atlarla işte liderlik var gelir misin gelirim falan diye gittim geldim. Bir gün en sonunda bana şey dediler, train the training e eğiticinin eğitimi var gelir misin dediler. Dedim ben ne yapacağım? Dediler ki sen gel, bizim bir projemiz var. Gittim dediler ki sen bizi orada sat. Biz de dediler gelip eğitim yapalım. Peki dedim ve ben burada küçük bir şirket kurdum. Onlar geldiler buradaki şirketlere eğitim vermeye başladılar. Ben de seyislik yapıyorum, atı götürüyorum, atı getiriyorum <gülüyor> falan. Ama öğreniyorum tabii ki. Yani tam bir iş üstü eğitim. Yok. Biz senin için birazdan sustururuz zaten. Ha tamam. Evet. Uzadı mı dedim de onun için. <gülüyor> yani istiyorsanız evet. Durmuşken bir soluklanalım. Tamam. Peki. Diner Kral'dan gelsin. Gelsin. Temptation diyelim. Nef nefes alalım. Nefes alalım. Benim de boğazım purudu zaten. Geri döneceğiz ama. Peki. at brandy in a diamond glass Everything is made from dreams Time is made from honey, slow and sweet Only the fools know what it means Temptation Temptation Temptation Temptation Well I know that he is made of smoke, but I've lost my way, he knows that I am broke, but I must pay him the temptation I can't resist Evet, sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli bir parça arkasında. E, tabii atlarla eğitim ve atlar hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü sevgili Aydın Soysal'da güzel hikayeler var. Özellikle eğitim tarafında ve atların insanlara verebilecekleri konusunda. E, ben bu aşamada şunu çok merak ediyorum. Yani ben de bu atlarla eğitimi almış biri olarak atları bu kadar özel kılan şey nedir? Yani niye bir hani köpek de tabii hani hı hı. insanın işte en iyi dostu derler ama hani He. ben hakikaten atlarla eğitimden sonra o düşüncem değişti açıkçası. Evet. Şimdi e, önce şu şeyi tamamlayım istiyorum bir tabii, önce tabii. kaldığım bölümü tamamlamak istiyorum. Bu e, seyislik yapıyorum onlara derken bir gün bu eski Türk filmlerinde şey olur ya işte. E, Sanatçı hastalanır ve tuvalette peçete veren kadın sahneye çıkar ve şarkı <gülüyor> söylemeye başlar diye. Ben de o şekilde bir tecrübe yaşadım. İşte yurt dışında bir eğitim vardı, herkesin programı doluydu. Aydın sen git dediler, Ya ben dedim size seyislik yapıyordum, olsun yaparsın dediler. Ve sahneye çıktım ve ilk atlarla öğrenim deneyimini de Kuala şey Nepal'de yaptım. Katmandu'da. Atmandu'da. Katmandu'da, Nepal'de yaptım. Ve ondan sonra e, aşağı yukarı 10 seneye yakın oldu ki atlarla bu öğrenim programlarını yapıyorum. Atları... Yani fark... Yüzme öğrenmek için arkadan birinin itmesi lazım. Evet. Aynı hikaye. Evet. Aynen öyle. Evet. Evet. İyi olmuş. Evet. O zamandan beri hep e, gözlemlemek, okumak, denemek, çalışmakla e, öğrendiğim bir sürü şey var. Atları e, iki tane ana özelliği var. E, bu konuda diğerlerinden ayıran belki diyeyim. Evet köpekler daha önceden insanlarla yaşamaya başlamış. Evcille, evcilleştirilmesi eski daha eski köpeklerin. Ama atların birinci farklılığı bir av hayvanı olmaları ve otomur olmaları. İkincisi de sürü hayvanı olmaları. Dolayısıyla bir defa atlar yalnız kalmayı sevmezler. Aynı bizim gibi. Atları güçlü kılan şey birlikte olmaktır. Aynı bizim gibi. İkincisi atların bir av hayvanı olması ve otobor olması onları hep tehlikelere maruz bırakmış. Korku onların hayatındaki en dominant duygu olmuş. Ee, i̇lgilenenler olursa Yak Panksepp diye bir e, nörolog vardır. E, öldü gerçi birkaç sene önce ama çok kıymetli bir adamdır. Fare gıdıklayıcısı diye internette de bulabilirler reddikler diye. Ee, ona göre insanlar ve hayvanlarda ortak olan 7 tane ana duygu var ee, ve bunlardan bir tanesi korku. Korku aslında atların en çok yaşadığı, bizim de çok yaşadığımız ama bizim onlardan farklı yaşadığımız bir duygu. Atlarla bu e, de, e, deneyimin niye farklı olduğu e, konusunu açtığınız zaman biraz beyin, sinir sistemi gibi konulara geliyorsunuz. Çünkü Önemli olan şeylerden bir tanesi bizi sapiens ya da düşünen varlık yapan kısım beynimizin ön tarafındaki lob. Ben beyin konusunda falan uzman değilim ama oradan girmek zorundayım bu konuya. Atlarda e, bu bölüm yok. Bunlar duygularıyla yaşıyorlar. Dışarıdan aldığı sinyallerle e, hayata bakıyorlar. Ve karşılarına gelen herhangi bir şey onlar için tehlike mi değil mi ona bakıyorlar. Dolayısıyla bütün vücutları aslında bir radar sistemi gibi çalışıyor. Eee... 345 derece bir görüş alanları var. Ee, burnunun ucunu göremiyorlar ve bir kuyruğunun arkasını göremiyorlar ve kafasını çevirmeden geri kalan bütün bu bölümleri görebiliyorlar. Bu bize vay. Çünkü büyüklük bizce önemli ya insan dünyasında. Ha, vay be 345 derece görüyorlar diyorlar. Bu aslında bir avantaj da değil aslında bir dezavantaj. Çünkü çok fazla şeyi görüyorlar aynı anda onları korkutacak. Bunu dengelemek için Duyu sistemi devreye giriyor. Bizimkinden çok daha fazla e, yetkinler bu konuda açık arazide, 4 km çapında bir arazide olan herhangi bir sesi duyabiliyorlar. Neden duyabiliyorlar? Çünkü kendilerine yaklaşan bir etobur varsa onu duymak zorundalar. Bu da yetmiyor çünkü rüzgarlı havalarda mesela o sesler birbirine karışabiliyor. Bu zaman koku duygusu devreye giriyor. Aynı beş duyu organına sahip olmamıza rağmen onların işlevleri ve beyne yolladıkları sinyaller çok farklı ve onlar için bir tane şey var, hayatta kalmak. Ayrıca insan öleceğini bilen tek canlı, Atlar öleceğini de bilmiyor ama sadece onlara bir şeyin zarar vermesini istemiyorlar. Dolayısıyla uçan bir poşet, bir pet şişeye bastığınızda çıkardığınız ses, yoldan hızla geçen bir bisiklet, bunların her birisi at için bir canavar olabilir. Atlarda şöyle bir şey yok. Yani bir düşüneyim bakayım diye bir şey yok. Biz bi, bize gelen bir köpeği gördüğümüz zaman deriz ki boyu ne, havlıyor mu, tehlike mi? Aa küçük sevimli bir hayvanmış. O zaman bundan bana tehlike gelmez. Bir bu biz bu düşünce sürecini, bu rasyonel sürecini yaşıyoruz. Atlar öyle bakmıyor. Atlar kendisini doğru, hızla gelen bir etoburu gördüğü zaman ben önce kaçayım diyor. Uzaklaştıktan sonra dönüp bakıyor, eğer o gelmiyorsa tamam diyor güvendeyim. Ve inanılmaz bir metabolizmaları, inanılmaz bir sistemleri var. Her şey hayatta kalmak üzerine dizayn edilmiş. Örnek veriyorum, bir at güven, güvende olduğunu anlamak için, eğer at otluyorsa güvendedir. At otlamıyorsa, yani bir çayın ortasında otlamıyorsa bir şeyden korkmuştur. Neden? Çünkü otladığı zaman e, dişlerinden gelen ses dışarıdan gelen sesi örtmesin diye otlamazlar. Yani Her şeyleri hayatta kalmak, kalmak üzerine kurgulanmış bir şey. Bize burada nasıl faydalısı oluyorlar? Biz de onlara karşı yaklaşan bir hem etobur hem otobur yani hepçil. Ama aynı zamanda skavenger yani çöpçü. Yani öldürüp daha sonra yiyen ama neticede etle beslenen bir canlıyız. Yani biz onu yiyebiliriz ama o bizi yiyemez. Dolayısıyla bizim ona yaklaştığımız zaman bizden aldığımız sinyallere göre atlar bir duruş gösteriyorlar. Ya gelme bana diyorlar. Ya uzaklaşıp gidiyorlar. Ee, ve sizin onu okumanızı bekliyorlar. Biz çalışmalarımızda şöyle bir şey yapıyoruz. Buna benzer özellikleri anlatıyoruz. Ondan sonra da Kapalı bir alanda atla birlikte birebir bir çalışma bire çok basit kol, ko, işte kokaların arasından slalom yap işte atla beraber koş işte geri git e, atın başını ey falan çok basit basit şeyler yapıyoruz ve burada şunu görüyoruz hiç basit değil aslında e, şöyle <gülüyor> çok basit kolay değil basit ama kolay değil yani çok basit yani atın başını ey. mesela söyleyeyim atın başını eğ dediğiniz zaman biraz çektiğiniz zaman at bunu Anlayıp aşağıya başını verebiliyor. Ben çok karşılaştığım egzersizlerden bir tanesidir. Fakat atın başını 3 santim aşağı indirmesi bizim için yeterli olmuyor. Biz onu yere kadar eğmeye çalışıyoruz. Genelde insanların yaptığı o. Değil mi ki başını eğmek ne demek? Yani at eğdi biz bunu görmüyoruz. Ve burada bizim atla olan davranışlarımızdan sonra bizim bir tane sorumuz var. Diyoruz ki buna benzer bir şey hayatında nerede oluyor? Yani çocuğunla olan ilişkinde, eşinle olan ilişkinde, iş arkadaşınla olan ilişkinde aslında o sana evet dedi de sen ne zaman fark etmeyip üstüne gittin. Aslında o hatasını kabul etti ama sen durmayıp üzerine vurmaya Aynen. devam ettin gibi bir örtüştürme yapmaya çalışıyoruz aslında. Ve e, Bu bir karakter analizi değil. E, o çok önemli bir şey. Yani or oraya gelen insanlara en çok söylediğim şeylerden bir tanesi şu ikincisini de söyleyeceğim. Ee, sen böyle bir insansın demek değil. Ama sen bir durum karşısında bu kadar hızlı davranıyorsun. Halbuki bir geri durup ne olduğuna bakıp kararını öyle versen bambaşka bir şey yaratabilirsin. Bir atla bir egzersizi veriyorsunuz. Üç dakika uğraşıp yapamıyor. Bir de şöyle yap dediğiniz zaman beş saniyede yapabildiğini görüyor. O zaman diyoruz ki olay bir dakika durup ezberden davranmayıp geriye adım atıp ...karşımızdakinin ne demek istediğini anlayıp ona göre hareket etmek. Sadece bu tecrübeyi yaşıyoruz. Bu birinci söylediğim. ikinci söylediğim de şu. Ee, onun için de e, burada da söylemek istiyorum, her gelen şeye de söylüyorum. Ben diyorum ki burada bir uzman yok. Mesela ben bir bilen falan değilim. Yani mesela atlara fısıldayan adam falan değilim. Yani. Çünkü öyle birinin olduğunu da çok düşünmüyorum. Ee, bazen at bana gelmiyor. Yani ben ortalıkta sürekli bir şeyler anlatan, yüksek sesle insanlara şöyledir, böyledir diye, yani yüksek enerjili bir şey bir, birisi olduğum zaman at diyor ki ya bu adam hiç güvenli değil yani. Sürekli hareket halinde. Sürekli bir şeyler yapıyor. Eli kolu oynuyor. Asistanım orada duruyor mesela. Çünkü onun orada düşündüğü öğlen ne şinit selmeyesem, köfte mi yesem diye düşünüyor ve yerinde duruyor. Hiçbir beklentisi, attan bir şey yok, isteği yok. At direkt onun yanına gidiyor. Çünkü o daha güvenli. Buradan da şuraya geliyoruz aslında, siz ilişkilerinizde karşınızdakinin hareketlerini ne kadar okuyorsunuz ve yapmak istediğinizi ona ne kadar anlatabiliyorsunuz. Çitin arkasında arkadaşlarımızla beraber olduğumuz yani zaman yani aynı atlar gibi birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz biz. Atları çok seviyorum, atlar çok asil hayvanlar, bunlar klasik gelen şeyler var. Cid'in öbür tarafına gidip atla yalnız kaldığınız zaman Ömercik oluyorsunuz. Abi ne olur bana bir şey yapma diye. Birden o şey üzerinizden alınıyor. Homo sapiens, genel müdürüm, satış o. müdürüyüm. Bütün o şey sizi güçlü kılan her şey birden siliniyor. Ve diyorsunuz ki aslında ben bu yarım tonluk benden daha hızlı koşan, benden daha güçlü, benden daha büyük canlının karşısında aslında çok güçsüzüm. Beni bununla bir araziye bıraksanız ben ondan üstün değilim. Yaşadığınız önemli de, deneyimlerden bir tanesi bu. Aslında orada diyorsunuz ki ben ne yaparsam bu hayvana derdimi anlatabilirim. Bir başka şekilde ben şunu söylüyorum. Ne yapacağımı bilmediğim zaman ne yapıyorum? Biraz onun deneyimini evet. Of, Güzel. Yani <gülüyor> kafamda bir sürü soru var. Soru var evet. Bu sorulara şimdi şimdi mi Bir Müzik arası verelim müzik ondan sonra. Verelim toparlayalım peki Charles Lloyd'dan geliyor bir tane parça evet Ramblin dinliyoruz İlcaz dinleyicileri tekrar merhaba. E, aydın Soysal misafirimiz kırmadı bizi. Kalktı geldi. E, çok güzel bir program yapıyoruz. Çok farklı sularla yüzüyoruz. Evet kesinlikle. Bugüne kadar e, kafamızda olup da evet. atlarla alakalı sormadığım soruları soracağım kendisine eğer müsaade ederse. E, ben de e, adadaki atlar fayton çeken atlar Orada belli sıkıntılarla yaşıyor bunlar. Hele şimdi atın görüş derecesini düşündükten sonra suratında bir at gözlüğüyle yaşayan ve sadece önündeki 30 derecelik açıyla belki de hayatı görebilen hayvanların yaşamlarıyla alakalı. Biz nerede ne yanlış yaptık da bu faytonları kaldırdık. Bu atlar tabii bu faytonlardan çıkınca atlar yok olmaya başladı tabii ki. Evet. Bununla ilgili... Çok merak ediyorum ve dinleyiciler de merak ediyordur umarım. Şimdi zaten at gözlüğü takmak bizim aramızda da kullandığımız bir şeydir. Hani bir şeye geniş açıyla bakamıyorsun demek. At gözlüğü takmanın amacı bu faytonlarda da vardır, yarış atlarında da vardır. Yanındakini görmesin ve ilgisi dağılmasın. İşte o dışarıdan gelen etkenlerden korkmasın diye insanların koyduğu bir aparat. Evet fakat atların en önemli özelliklerinden bir tanesi alışkanlık hayvanı olması yani aynı saatte beslerseniz tımar ederseniz, binerseniz aynı saatte otluğa çıkarırsanız bu atın aslında huzurlu yaşamasını sağlar at sürpriz olmadığı sürece hayatından memnundur fayton atları zaten bu sistemin içerisinde bu alışkanlığı edinmiş olan hayvanlardır şimdi bu Bazen bizim de at gözlüğüyle baktığımızı düşünüyorum bu konuya işte hayvanseverlik, hayvan hakları falan tamam ama o zaman buna girdiğimiz zaman şey oluyor yani evde hayvan beslemek ne kadar e, hayvan haklarına saygılı veya yarış atları veya engel atlama atları o zaman onları da özgür doğaya bırakalım ama biz onlara yer bırakmadık. yani Köprüler yaptık, barajlar yaptık, yollar yaptık ne su kaynaklarına gidebilirler ne otlak bulabilirler kendilerine zaten bir Hayat alanı bırakmadık biz onlara. Şimdi onları alıyoruz biz. Işte çiftliklerde binicilik aktiviteleri yapıyoruz. Veya pikniklerde gezi yapıyoruz. Veya yarış atları oluyor. Veya işte adadaki fayton atları oluyor. Bu işleri ortadan kaldırmaktansa bunları rehabilite etmek hem onlara daha iyi bir hayat şansı verebilirdi. Hem de insanların o nostalji yaşamasını sağlayabilirdi. Ben burada körü körüne işte hayvanlara da işte böyle eziyet edildi. Tabii ki eziyet edilmemesi gerekiyordu. İyi şartlarda da değildi faytonatlarının bakışı. Şartları düzeltti. Tabii ki yani 1700 tane atı alıp Türkiye'nin orasına burasına dağıttığınız zaman ben size söylüyorum. Bizzat o konuyla uzun süre ilgilendim. Ee, ve adada çok saygı duyduğum, çok sevgili insanlar var. Hala o atlar için bir şey yapmaya çalışan, onlara bir aktivite alanı yaratmaya çalışan, hani hipoterapi olabilir, e, voltaj olabilir, hani en ufak bir şeyle atların hayatına bir aktivite, bir renk getirecek olan çalışmalar yapan bir sürü sevgili dostum var. Ama atları, fat faidonları kaldıralım gibi genel bir söylemi ben çok yanında değilim. Çünkü e, bu faidonlara bir motor takarak e, hızını artırıp e, yüklendikleri gücü azaltmak mümkün. Bu hayvanları belli saatlerde çalıştırarak yorulmamalarını sağlamak mümkün. Veteriner bakımlarını düzenli yaparak sağlıklarını kontrol etmek, beslenmelerini ayarlamak mümkün. Yaşayacakları yeri daha yaşanabilir hale getirmek. Aynen ama yani biz yani bir birbirimize şirketlerde nasıl muamele ettiğimize bakarsak tabii atlara böyle bir şeyi düşünmenin lüks olduğu bir memlekette yaşıyoruz. ama Biz birbirimize de böyle davranmıyoruz ki zaten. Biz de birbirimizin yükünü artırıyoruz, takabileceğimiz motorları takmayıp kırbacı vuruyoruz birbirimize. Bu biraz o alışkanlıklar ama dediğim gibi çok jenerik, çok genel bir şekilde işte hayvan hakları gereği işte atlar, fayton çekmesin. Ne ya yapsın? Bizde de bize mesela biber gazı şeyi vardır. Ya. Biz biber gazını da severiz sanırım. Tabii, tabii. Mesela biber gazı üstümüze sıkılmadan biz rahat etmeyiz mesela. Etmeyiz ve ama o tepkiselizdir. Yani evet. Twitter'dan sürekli yazarız biber gazı olmasın falan diye. Yani tepkimizi gösteririz ama biber yazını yiyince de otururuz. Ben bu fayton konusunda çok talihsiz bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum. 1700 küsür at vardı. Şu anda adada 100 küsür at kaldı. Gerisi Türkiye'nin çeşitli yerlerine yolladı. İnşallah bir 200 tanesi falan bir çiftlikte bir yerde bir sahiplenilmiş, bir şey yapılmıştır bilmem ama rahat 1500 tanesi öldü bunların. Şu anda eee Yurt dışına, yurt dışında çünkü atlar biz yani insanların yediği bir ette olduğu için kesime gönderilen hayvanlar mı istersiniz? Ee, Yıl atlarını yakalayıp işte ehlileştiricez falan projeleri gibi Konya'da oldu böyle bir şey. Onların orada ölmesini mi istersiniz? Yarıştan çıkan bir sürü atların e, bu şekilde tüccarların eline düşmesini mi istersiniz? Dolayısıyla bu kadar çok realite varken e, adadaki süreci ben biraz. Fazla romantik buldum, oraya hakikaten rehabilite edilebilirlerdi, bir takım kural getirebilirdi. Hem adanın büyüsü kaybolmazdı, hem oradaki atların sağlığı daha iyi bir duruma getirebilirdi. Şu anda dediğim gibi 100 küsur at var, hepsi obez seviyesinde besili durumda çünkü aktivite yapacakları alan yok, çıkıp enerjilerini atacak alan yok. Küçücük e, baksların içerisinde hayatlarını geçiriyorlar ve bir at için hareket etmemek demek ölüm, ölüm demektir. Şimdi sevgili Aydın soysal dinlerken fark ettim ki ben de e, atlarla onun kadar olmasa da uzak ara bir temas içindeymişim. E, adaya gittim bütün bu e, faytonların bir müddet sonra kalkacağını ve yok olacağını düşündüğüm için Atlarla ve faytonlarla ve insanlarla olan ilişkileriyle alakalı fotoğraf çektim. Ee, Kayseri'ye gittim. Yılkı atlarını çektim. Karacabey'e gittim. Çok büyük bir at çiftliği var Karacabey'de. Belki de Türkiye'nin en büyük çiftliği. Çok bilgim yok. Ama buradan da izin aldık girdik içeriye. Oradaki de atların yaşamları alakalı çektik. Çok farklı şeyler bunlar birbirinden. Ee, mesela Yılkı atları için ne düşünüyorsunuz? Acaba belli bir müddet... Bir yerde belli besinli beslenmeyle yaşayan atların daha sonra doğaya salınmasını da ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü onların beslenme alışkanlıkları da farklıyken bir anda kendini farklı ortamda buluyor. Tabii e, şimdi yılka atı olarak hani hangi yörede ne kadar gerçekten yılka atı diyebileceğimiz at olduğunu bilmiyorum. Örneğin Kars'a gidersiniz mesela bir sürü doğada salınmış at görürsünüz. Bakarsınız ki bazıları nallı. Yani onlar yılık atı değildir. Mesela Kars'ta e, kar yağıp da, yağıp da işte göl buz tuttuğu zaman onlar orada kızak çeken atlardır. Ama ondan sonra yazın işe yaramadıkları için salarlar ki otlasınlar. Bakılmasın ya yani kendi kendilerine baksınlar, baksınlar diye. Şimdi onları yılık demek doğru değil. Dolayısıyla Türkiye'nin kaç bölgesinde gerçekten yılık atı Var çok fazla kaldığını zannetmiyorum ama çok enteresan mesela ben Zekeriyaköy tarafında yaşıyorum orada vardı birkaç yıl önce hala yaşıyorlar mı bilmiyorum ama bir, bir küçük şey vardı. Toroslar da var ama bunları alıp kışın besleyeyim yazın bırakayım falan gibi bir şey çok gerçekçi bir şey değil. Bizim orada yapmamız gereken şey bu canlılara hayat alanı bırakmak. Hayat hakkı tanımak işte su kaynaklarının işte otlatların e, olabileceği e, yerlerde yaşama hakkı bırakmak ama şehirleşme oldukça veya yerleşim insanlar e, daha fazla şey yaptı işte tarlalarına giriyorlar bu sefer çiftçiler diyorlar ki benim işte Mahsur, şey mahsulü mahsulü mahvetti yani. bilmem ne olduk dedi dolayısıyla ben orada çok e, hmm. maalesef diyeyim onlara yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum mesela yurt dışında Amerika'da e, o hayvanları beslemek kanunen yasaktır mesela. Yani, Yılkı yırtıcı, ev evet, feral atları, yani yılık atlarını, vahşi atları besleyemezsiniz, e çevreleyemezsiniz, yani tutamazsınız şeyde. O kanunen yasaktır. E onlar o hayatı yaşamak zorundadır. Neticede Amerika bunu başarmamıştır. Hayır, başarmamıştır. Orada da bu hayvanlar gene köprülerin, barajların, yolların arasında Sessizmiş hayat yok. imkanlarını maalesef kaybediyorlar. Böyle atla ilgili çocukluğumuzda bir film vardı. Beyaz yele. Hiç hatırladınız evet, mı? bir şey öyle, geldi öyle mi? Bir evet. Böyle bir Böyle lider bir özgür at, bir sürünün lideri at. Atlarda da kendi içinde böyle. Ben bu fotoğrafları çekerken fark ettim. Her sürünün kendi bir lideri var. Böyle, ya, liderlik konusuna içinde? hiç girmezek o benim yaramdır çünkü. Yani bu biz bu liderliği ben geçen de Google'a baktım 400 milyon mu ne liderlikle ilgili tanım var. Böyle liderlik akademileri falan kuruyoruz. Ben o konuda baya şeyim, alerjiyim o mevzuya. Ariana Strozzi diye bir kadın var. Bu yine atlarla bu eğitimleri yapan kadın. Diyor ki liderliği hayvanlar insanlardan öğrenmedi ki. Onların dünyasında zaten var. Sürünün içerisinde bir liderlik dediğiniz gibi. At sürülerinde böyle bir mekanizma var. Ama orada şey yok sadece. Yani sen lidersin. Ben de senin her dediğini yaparım gibi bir mekanizma. Yani şöyle örnek vereyim size. Yani 10 tane atın otladığı bir yerde bir tanesi eğer bir e, ses duyarsa onlara tehlike teşkil edecek kafayı kaldırır. O kafayı kaldırdığında hepsi kafayı kaldırır. O koşarsa hepsi koşar. Sen lider değilsin, dur bakayım lider bir koşsun falan diye bir durum yoktur atlarda. Çok iyi. Yani <gülüyor> sürüde sürü de kim o sinyali aldıysa o tehlikeye karşı hepsi beraber tepki verirler. Bizde liderlik başka bir yere gittiği için, ben e, bize at, bana atlarla liderlik için gelenlere liderliğin olmadığını anlatıyorum. Daha doğrusu liderliğin bize anlatılan gibi bir şey olmadığını anlatıyorum. E, çünkü böyle bu giyilecek bir kıyafet değil, bu bir ünvan değil. Aynı hayvanların olduğu gibi o durumda, durum neyi gerektiriyorsa, kim o sinyali veriyorsa onun peşinde gitmek. Çok basit bir şey söyleyeyim size, bazen atla araziye çıkıyoruz, at gitmek istemiyor geçiyorsunuz, biliyorsunuz kamçılıyorsunuz gitmiyor. Demek ki gitmemen gerekiyor. Çünkü o çalılığın arkasında belki bir yaban domuzu var. Senin hislerin onu algılayacak kadar güçlü değil ama o, o tehlikeyi hissediyor. O zaman liderliği ona bırakacaksın. Hı. Bizim tarzımızsa ben sana ne diyorsam onu yapacaksın liderlikte. Dolayısıyla biraz e, benim hep söylediğim atlardan öğrenebileceklerimiz onlara öğretebileceklerimizden daha fazladır. Hani herkese ve ayrıca bu atı da böyle At dediğim her yere çocuğunuzu, arkadaşınızı falan koyarsanız birbirimizle olan ilişkilerle de şey yaparız. Yani hep biz hep bizim dediğimiz olmayabiliyor. Belki bakıyorsunuz ki atınız sizden daha doğru şeyler hissediyor. Bazen liderliği onlara bırakmak lazım. Çok doğru. Evet. Güzel evet. gözüküyor. Biz ne yapacağız? Bir parçaya gidelim. Kime, kime bırakacağız liderliği? Kore'ye bırakalım. What game shall we play today? Diyelim. Diyelim, dinliyoruz. Evet sevgili laflıcağız dinleyicilerim. Ee, yine bir perşembe akşamı veya cuma sabahı dinleyenler varsa... E, ...keyifli bir program olmaya devam ediyor. Aydın Sonuçsal e, bu akşamki konuğumuz. E, atlar dedik, e, uzun uzun atlardan konuştuk. Şimdi bu konuda bu kadar dolu olunca... E, bir, ...bir kitap yazmamakta olmaz. Diyelim size bırakalım sözü. <gülüyor> olurmuş aslında da ben... E... Aslında kitabın yazılışı da bu en başta anlattığım Houston'daki at eğitiminde oldu. Ee, başlangıcı öyle aslında kitabın. Bir gün eğitimin bir parçası olarak bizi ahıra soktular. İşte bir tımar kiti verdiler. Ve de e, bir 10 dakika atı tımar edin dediler. İşte mayalarının temizlenmesi yani ayaklarının temizlenmesi. İşte yelenin ve bütün vücudun tımarlanması. Önce tımar eğitimi verdiler. Sonra da tımar yaptırdılar. Hepsi 10 dakika 8 kişi, her birimiz bir atla bir baksın içerisinde tımar yaptık. Sonra dışarı çıktık. Bize birer kağıt kalem verdiler, birer tabure verdiler. Dediler ki yazın. Ne yazalım dedi? Ne istiyorsanız onu yazın dediler. Ve ben orada bir şeyi karaladım. Ya yani karaladım demin bir sayfa bir şey yazdım. Bir zarfın içine koydular. Tamam dediler, aldılar. Giderken size vereceğiz dediler. Sonra. Yazıyı verdikleri zaman hani Türkçe yaz yazmışmış olsa yani ben mi yazdım falan olacak. Çok yıllar önce e, ilk okulda yaşadığım bir anıyı yazdım ben orada yazmış yani yazdım tabi de yani niye bunu yazmışım falan oldu ve o zaman oradaki bize bu programı veren kişi dedi ki yazdığınız zaman özellikle elinizle yazdığınız zaman başka nöral devreler sinir devreleri şey yaptığı için devreye girdiği için ve başka bir şeyler çalıştığı için kafada her zaman yazmak aslında çok kıymetlidir. Ya günlük tutmanız şart değil ama sizi etkileyen bir şeyi yazmanız ve dönüp bir süre sonra okumanız çok kıymetlidir. Çünkü lan bunu ben mi yazmışım olursunuz veya lan yalan söylemişim olursunuz veya aslında gerçeği yazmamışım olursunuz, bir kendinizle bir yüzleşme anıdır derler. Şimdi ben oradan yola çıkarak, e, arada böyle ufak bir şeyler yazıyordum öğreti gereği. Sonra e, ben yazar falan değilim. Yani ben koro'da şarkı söylüyorum, şarkıcı da değilim. Bir tiyatroda oyunda çıktım, oyuncu da değilim ama her birini deniyorum. Çünkü her biri bana çok şey öğretiyor. E, çünkü özellikle bu kariyer macerasında hep bir şeyleri anlatan, çok bilen adam olduktan sonra öğrenen adam olmayı daha çok sevdiğimi keşfettim. Sonra o kitabı yazmaya başladım. İlk bölümü de Ahmet, o ilkokuldaki, yani orada Houston'da yazdığım ilk bölümle başladım aslında kitaba. Ve ondan sonra biraz kendi hayatımı anlattım. Biraz kendimle dalga geçtim. Ee, kendime güldüğüm bir kitaptı o. Kendimle yüzleştiğim bir kitaptı. Başkalarına başka şekilde anlattığım hikayelerin doğrularını anlattım. Ee, yalan söylediğim şeyleri söyledim kitapta. Ondan sonra insanlara kötü yöneticilik yaptığım zamanları yazdım. Ee, ve iyi hissettim. Yani hani zaman geçmiş. Hani öldükten sonra okul safa bunları yapmıştım. Hadi bayi falan demiş gibi bir hisse kapıldım belki. Kitabın üçte birlik bölümünü de boş bıraktım. Defter gibi. Kitabın zaten bir Molesk'in e, defteri gibi bir şeyi var kitabın. Dedim ki gerisini de sen yaz abi ve kendini oku zaten hani ve kitabın adı da şeydir. Özgür Ruh bir antik kişisel gelişim kitabı. Çünkü ben bu kişisel gelişimde böyle herkesin şöyle yaparsan böyle veya yapmamanız gereken 5 şey, yapmanız gereken 3 şey gibi hani reçeteler yazılmasına sinir olduğum için dedim ki ya ben kendi hayatımdan bir şeyler öğrendim. Ne kadar saçmaladığımı da, ne kadar yalan söylediğim zamanları da buraya komik olduğum zamanları da yazdım. Sen de kendine yazarsan Hani belki oradan bir şey bulursun çünkü eğer sana birisi seni geliştirmeyecekse bile değiştirecekse bu sensin. Benim inandığım şey de o. Şu anda da ben onun için kendimle hakikaten geçmişimle, ben söylüyorum ben eskiden çalıştığım adamla çalışmadım. Yani ben kendi kendime rapor etmezdim, iğrenç ve yöneticiydim falan diye biliyorum bugün ve bu, bu benim, benim hoşuma giden bir şey. Şeyi yazdım yani. Şu cümleyi hatırlıyorum yani. Sahte peygamber önde ve müritleri arkada yürümeye devam ettik gibi bir cümle var. Yani hakikaten yani ne olduğumu kaybetti, kendimi kaybettiğim, egomun tavanlara vurduğu dönemleri yazdım. Özgür ruh öyle bir kitap. Hala dönüp okuyorum vallahi billahi. Ee, sonra bu insanlara fısıldayan atı yazdım. Orada da şeyi düşündüm. Yani hep böyle e, konuları çok bildiğimiz... Ee, ve kesin hükümler verdiğimiz hadiseler var. Yani dedim ki yani atın dili olsaydı acaba benim gördüğümü o nasıl görürdü? Yani benim ona havuç vermem her gün gidip havuç vermem veya her gün binmemin onun dünyasında hani benim kafamda düşünüyor olsaydı nasıl düşünürdüğü hayal etmeye çalıştığım bir kitap. Orada biraz şey de yaptım. E, hani atlarla ilgili bilgiler de vermeye çalıştım okuyanlara. E, i̇şte şey var mesela Mesela aynı çiftlikte yaşayan bir at bir, bir, gübreyi kokladığı zaman o çiftlikteki hangi atın olduğunu bilir falan gibi. Böyle evet, veya da kişnemesini duysa hangi atın o kişlemesini olduğunu bilir gibi bir takım bilgilerde sıkıştırdım ve dedim ki ya ben artık bir daha kitap kitap yazmam yalanmış şimdi bir üçüncüye başladım. Ee, bu da birazcık şey, yazar olmadığım için onu özellikle söylüyorum, ben şu anda hayvanlardan bir şey öğrenen insanların spoilerlarını verdim kitapta. Yani mesela bir buçuk sayfa birini anlatıyorum, biraz evvel bahsettiğim Yuck, Punks hep bunlardan bir tanesi, işte fareleri gıdıklayan adam o da. Hayvanlarla bir şeyler yaparak neler öğrenmiş? Bir başkası Temple Grandin filmi de var mutlaka seyredin kendisi hala hayatta olduğu için filmi de onaylamış birisidir yani yaşayan birinin hayatını yapmışlar kendisi bir profesördür ve otistiktir böyle hayvanlarla olan ilişkilerinden hayatına anlam katan onla hayvanlardan bir şeyler öğrenen insanların e, bir özetini yaptım kitapta e, ne zaman çıkar bilmiyorum adı belli Horseshit işte adı <gülüyor> ve onunla ilgili bir çalışma yapıyorum şimdi orada da yine dediğim gibi insanları merak ettirmeye ya bu adam hakikaten ne yapmış diye daha çok öğretmeye e, teşvik etmek için yazdığım bir şey yani bütün hikayesini anlatmıyorum bahsettiğim insanların gerisine gidin siz bulun diye çünkü internetin sevdiğim taraflarından bir tanesi her şeyi tez ve antitez olarak görebiliyorsunuz yani böyle demiş ama böyle diyen de var gibi. İşte sosyal medya falan kötü tarafları da ama internetin öyle bir avantajı var. Gidin abi bu konuda araştırın diye insanlara bir yol açmak için bir çalışma yapıyorum şimdi. Harika. Bize, çok bir şey güzel. soracağım, <gülüyor> ee, bir baksın içine girdik, atı tımar yaptık dediniz. Hı. At en çok neresinden tımar yapılmaktan hoşlanır hepsi? Yelesinden mi, ayağını mı kaşınması, sırtının mı sevilmesi, böyle, sen, böyle bir şey var mı yani? Sen gıdıklanır mısın? Evet. Nereden? Ayağımın altında. Ben mesela kaburgalarımdan falan öyle bir hani şey atlar şurada gıdıklanır veya sever falan gibi bir şey yok. Yok. Ama huylandığı yerler olma ihtimali çok. Örneğin kolan kayışı derler. O da yanlış söylenir. Kolon kayışı de kolan kayışıdır. Eğerin bağlandığı kayış hı hı. orayı çok fazla hızlı şey yapıp atta bir tik yarattıkları zaman mesela orayı tımarlarken ısırabilir at gibi. Yani tedirgin oldukları noktaları saptamak daha kolaydır. Yani şuramı da çok hoşuma gidiyor falan gibi. O sürekli olmaz. Ama at size gösterir. Yani mesela bir yerini kaşıdığınız zaman o an orası çok hani şuramı kaşı sana var ya. <gülüyor> Sırtımı kaşı sana var. Gösterir at size onu. Yani ondan hoşlandığını size gösterir. Vücudu falan bükülür. Yani o o yapılabilir. Ama burada çok önemli bir şey söylediniz. Tımar tamirden gelen bir şey. Evet. Tımarhane nedir abi? Tamir. Tamirhane. Yok. Tımarhane. Deliler i̇şte işte kafaların tamir kafaların diye, tamir edildiği yer. Evet. Şimdi eskiden şöyle bir şey var. Eskiden e, tımarhanedeki insanlara at tımar ettirirlermiş ki onlara da ile iyi gelir. At yani tımar atı yapana da ata da iyi gelir, tımarı yapana da iyi gelir diye. Zaten şeyde e, Osmanlı'daki hastanelerden bir tanesi bir marhane ona sonracım var. Şimdi tarihi tam hatırlamıyorum ama galiba Süleymaniye Hastanesi'nin yan, yan, yandıktan sonraki e, şeyde bir takım işte e, savaşta hani şeyi falan seyrediyoruz ya taksi driver falan veya evet, Rambo, right. Mambo o zaman düşünsene yani kılıçlar, kelleler uçuyor falan filan. Orada savaşta kafayı yiyen adamların tedavisinde kullanıldığı söyleniyor. Tımarın insanları sakinleştirmek için e, bir i̇yi şey yani olduğunu. Yani ta tamir etme anlamında. Onun için iyi geliyor. İnsana da iyi geliyor ama şurasına çok iyi geliyor. Atın mutlaka şurasını tımar edin diye bir şey söylemek doğru değil. Yani mesela şimdi ata yaklaştığımızda çünkü benim atla şöyle bir ilişkim oldu. Tek bir ilişki. Bir tane çingeniler bir at getirdiler. Atın üzerinde bir tane bez var. Kumaş. Dediler buna bineceksin. Nasıl bineceğim dedim. Atlayıp bineceksin dediler. Ben de o zaman gençliğim zaman basket falan da oynuyorum. Bir de zıplarım. Koştum koştum, bir atladım atın üstüne, bir taraftan bindim, öbür taraftan aşağı düştüm. At bir tarafa kaçtı, ben bir tarafa kaçtım. Bütün atla olan ilişkin bu, bugüne kadar. Atı, e, şimdi şey önemli, yani bunu sokakta gördüğünüz, bizim Zekeriya Köyü'de var ortalıkta. Oluyor. Her ata gidip yapmayın ama mesela bir çiftlikte bir atı olduğu zaman önce bir sorun, bu atın ısırma huyu var mı diye, çünkü bazılarının e, rahatsızlıkları olabiliyor. E, ARB diye bir e, abnormal repetitif behavior. Sürekli tekrar eden anormal hareketler var. Kafasını sallar baksın dışında. Bir evet. kuşun kafeste sallanması veya bir aslanın kafesinde gidip gelmesi gibi. Yani onun olmadığını emin olduğunuz zaman bence en doğrusu ata sırtınızı dönmektir. Çünkü attan bir şey ısta istemiyorsunuz. Ata da tehdit oluşturmuyorsunuz. Genelde bizim yaptığımız, genelde elimizi yukarıya doğru kaldırırız ve sevmeye kalkırız. Evet. Devam, bu bizim pençemiz. Ama at onu bir pençemiz olduğu için iki yukarıdan kendisine doğru geldiği için sevmez. Onun için bir atı önce ellerin e, aşağıda ne şey, yok ne derler bunu el pençe divan el pençe. durmak gibi o sıfır pozisyonudur. Ellerimiz kapalı bir şekilde ve sol omuzundan yaklaşırsak o zaman bu at için güvenli demektir. Ondan sonra hafif yanımızı da dönersek o zaman artık der ki bu bundan bana zarar gelmez. O zaman ilişkiyi kurabilirsiniz boynundan okşarsınız. O zaman zaten o size hoşlandığını ya da hoşlanmadığını gösterir. Evet. Bunu bilmek lazım. Evet. Deneyimlemek evet. lazım. Koşup üstüne atlamak da olmuyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Bu arada evet. benim de öyle bir tecrübe mi oldu. oldu? Bir mu? tarafından minip öbür tarafından indiğim oldu? <gülüyor> ee, tek tecrübe olduğu için, bundan sonrası yaklaşacağımı bilemediğim için böyle bir soruyu sordum. <gülüyor> evet güzel tiyoları aldın. Evet. evet tiyoyu aldım. Charles Mingus'tan da bir tiyo alalım. Aldım. Boogie stop shuffle diyelim. bir sohbetin içindeyiz. Çok bu sefer farklı sulardayız. Ee, sevgili Aydın Soysal'la e, at diye sohbete girdik. Atları ilişkiye dahil ederek girdiğimiz bu sohbette acaba bugünkü bulunduğumuz ortamda doğayla olan ilişkimizin e, atlar üzerinden başlayarak nereye geldiğini biz doğanın neresindeyiz, doğayı ne kadar anlıyoruz, ne kadar etrafımızın farkındayız. Ee, bunu oradan başlayarak şöyle bir. Ben bir alıntı yapmak isterim burada ee, çok sevdiğim bir yazar ve bilim adamı olduğu için profesör Doktor Sinan Canan o şey der ee, çok severim. Yani bugün insanı doğaya bıraksan tüy yok, pençesi yok ama koşamaz. Edemez. Çok yani şey zavallı bir yaratık yani. Ama öyle bir şey ki hükmediyor ki bütün dünyaya ve her şeyi kendini her şeyi kendine hak görüyor. Her şeyi yapmayı, her şeyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda yapmayı kendine hak görüyor. Ve bunu da insanlığın iyiliği için e, yaptığını söylüyor. Bunu yaparken de ne tuhaf ki onlar için yaptığı insanlık hep acı çeker bir duruma geliyor. Evet, Amerika'nın demokrasi getirmesi gibi. Gibi. Ee, şimdi ben bu atlarla olan hikayemin herhalde bana e, kattığı veya daha çok almaya çalıştığım şey sadece atlar değil etrafımızda olan bütün her şeye karşı nasıl yaklaştığımız yani hakikaten işte ağaçlar kesildi falan diye böyle işte protestoya falan gidiyoruz ama hakikaten bahçemizdeki ağaca nasıl davrandığımız Veyahut da kaç ağaç diktiğimiz e, veyahut da etrafa yapılan şeylere nasıl taşıdığımız yani su taşıdığımız aslında şöyle söyleyeyim ben kendimle ilgili işte ben şeyde, Zekeriya köyü ev aldığım zaman şeyi fark ettim yani daha çok insan gelmeye başladığı zaman eleştirdiğimi fark ettim dedim ki lan sen de böyle geldin buraya yani o o köyü artık köylükten çıkaranları ben oraya gittikten sonra eleştirirken aslında o sürecin bir parçası olduğumu fark ettim. Dolayısıyla aldığımız kararların aslında ne kadar bizim seçimimiz olduğu ve bunun sonuçlarına ne kadar fark ettiğimizle alakalı e, düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Ben şimdi... Pişman olduğum, geç kaldığım, andu tuşunun olmadığı, hayatta geri alamadığım bir sürü şeyi fark ediyorum ve bundan sonra acaba nasıl daha az yapabilirim diye düşünüyorum. Ee, şu anda da ...dinozor olduğumuz için artık benim yaş grubum... Yani ...insanlara da bir şey önermek, anlatmak... ...doğrusunu söylemek falan haddime değil. Çünkü şu andaki mesela gençler... ...onların başka bir dünyaları var... ...başka bir realiteleri var... ...işte metaverse falan... ...oralarda yaşıyorlar ve bizim bu söylediklerimiz... ...çok eskimiş paslı düşünceler geliyor. Ama bir yerde onlarla aynı yaşta olabiliriz. Yani ben çocuk... ...onlar yetişkin olabilir diye düşünüyorum. Hani yaşadığımız dünyaya... ...hakikaten ne kadar... Ee, zarar verdiğimizin farkında olmak ve ondan nasıl geriye durabileceğimiz. Çünkü at bana şeyi gösteriyor. Yani at sadece at değil. Yani üzerine bindiğim ve çok sevdiğim e, canlıların ötesinde bana bir sürü şeyi hatırlatan bir şey. At e, ilişkilerimde başka ilişkilerimde nasıl davrandığım başkalarını ne kadar duymadığım veya başkalarının hayat hakkına ne kadar saygı duyduğumla ilgili bir şey. Bizim evimizde de köpek var bir tane. Moka e, Hakikaten bazen düşünüyorum. Yani bu şu anda nasıl hissediyor, nasıl bir dünyası var yani ben hep şeyi düşünüyorum bu son zamanlarda çok okuduğum ve hakikaten kafam bulaşık deli gibi oldu okurken fenomenoloji diye bir e, felsefe şeyine dalmış durumdayım. Hani diyor ki bir şeyin özünü anlamakla alakalı hayat, yani bize verilen ezberler veyahut da bizim şu ana kadar varsaydığımız doğruların dışında hakikaten o sana neyi hissettiriyor? O, senin onunla hayatta nasıl bir ilişkin var onu anlamaya çalış ee, o zaman abi hakikaten daha sadeleşiyorsun o zaman senin üzerine e, bombardımanla yıkılan bir sürü doğrunun veya satılan bir sürü şeyin aslında çok ihtiyacın olmadığını fark ediyorsun ve diyorsun ki hakikaten başka şeylere başka şeyleri öğrenmek için hayatımı harcasam veya onlara bir el verebilsem aslında ne kadar daha beni mutlu edebiliyor diye hep şey vardır ya bizim çok Küçükken öğretilmeyen bir şeydir. Yardım istemek acizdir bizde. Evet. Yardım istemek acizdir. Yardım etmek büyüklüktür, lütuftur diye. Terse çevirebiliriz. Yani yardım isteyebiliriz insanlardan. Bugün evliliklerin bile birçoğundan yıkılıyor. Ha. Ben farkındayım. Yani etrafımda bir sürü arkadaşım var. Yardım almayı reddediyorlar ha. ve evlilikler o yüzden kötüye gidiyor. Ha. Onun için de e, şeyi de hakikaten, bu yardımı da böyle etrafımızdakilerden ve etrafımızdaki hayatlardan alabiliriz. E, doğayla olan bağımız ille böyle ağaç, çiçek, böceğin dışında dediğim gibi yani etrafımızda yaşadığımızın dışında daha büyük skalada dünyaya nasıl zarar verdiğimizi farkında olurum. En azından hani şunu yapmayayımler bile bence biraz şey hani azıcık da olsa katkısı olan şeyler. Dünya zaten bunun karşı reaksiyonunu göstermeye başladı yavaş yavaş. Evet. Tabii. Değil, olarak, tabii, tabii ki. Tabii ki. Daha tabii. bunlar iyi günlerimiz diye düşünüyorum. Global ısınmalar, tabii. kuraklıklar, tabii. açlıklar, tabii. kıtaların göçleri başlayacak bundan sonra. Tabii. Yani böyle çıkan Suriye'deki savaştan, Afganistan'dan buraya gelen binler değil, milyonlar olmaya başlayacak. Tabii ki. Bu da şeyde çok önemli. Bak bizim bir, nüfusumuzun büyük bir bölümü hani şey var ya işte beyin göçü beyin göçü falan diye. Biz şu anda dünyanın başka ülkelerine e, insan yolluyoruz. Yani biz buraya gelen Suriyelilerden kaçmak için başka şeylere gidiyoruz. Yani bu göç bütün dünyaya yayılıyor aslında yani şu anda. Tabii. Biz de orada göçmeniz yani. Hani biz orada başka... Onun için hani biraz evvel anlattığım oydu. Yani ben işte oraya taşındığım zaman ya bu köyü de bozmaya geliyorlar. esen sen de öyle geldin diyorsun ya. Biz şu anda göçmenlerden yakınıp başka ülkeye giderken orada göçmen olarak gidiyoruz. Aslında. Aslında. Hep şöyle bir hikaye vardır. Buraya geldiğimizde burası ormanlıktı. Ha, evet. Peki <gülüyor> sen geldiğinde ormanlıktı. Sen ormanın bir parçasını yok ederek geldin. Yani ve senden sonrakiler... E şimdi hiçbir şey kalmadı. Her taraf bina oldu. Bir de şöyle bir söylem vardır. Bu kadar araba bu trafikte ne? Evet. Kardeşim sen de aynı arabanın içindesin. <gülüyor> Kendinin haricindeki herkesi tabii, görerek. Ben bileyim, Aa, tabii. sen bilmiyor. Tabii. Evet, biz de... evet, o da var, tabii. Aha, şeyin farkındayım ben ama. Ee, yeni gençlik tabii doğadan uzaklaşıyor. Evet. Ee, bunu nasıl tekrar geriye kazandırmak lazım? Aa, yani, tabii, kazık sormadın. Çok kazık sordun aslında. Yani... <gülüyor> Bilmiyorum ya. Ben bilsem kendi çocuklarım da o soruyu çözebilirdim belki diye düşünüyorum da ben orada biraz e, su yolunu bulacak gibi düşünüyorum. Yani çünkü e, bu kadar çok seçenek olduğu zaman çocuklar bir yerden sonra ve bu kadar da erken tanışanlar özellikle bir yerden sonra ya tamam bunun arkasında ne var diye o arayışa gitmeye başlayacaklar diye düşünüyorum. E, ve de. Bütün bu seçeneklerin bu işte sosyal medya şöyle bu kadar çok önünde olması onlara burada da böyle bir şey varmış seçeneklerini veriyor. Birkaç birkaç tecrübe edindikten sonra arkası gelmeye başlıyor diye düşünüyorum. Onlara önerecek bir şeyim yok yani. Kelim merhemi olsa başımla sürerdim gibi düşünüyorum. Geçiş dönemleri hep sancılı oluyor. Tabii tabii. Yani bundan tabii. kaçış yok. Çok da yadırgamamak lazım. Tabi tabii. Yani. tabii. Ama, şey. ama şeyi söylüyorum mesela metaverse gıcığım onu söyleyeyim yani şey, şeyden dolayı söylüyorum çünkü yani sanal deneyimleri teşvik eden bir şey gitgide sizi gerçek deneyimlerden uzaklaştırıyor. Yani ben e, şeyi söylüyorum hani sanal bir dünyada Peru'ya gidip gezmektense work and travel'a git ve Peru'da git çalış abi tamam mı yani git bir yerde o... E, acıya katlan o deneyimi yaşa yani. Yoksa hani bana gözlükleri taktım kendimi zaten Washington'da hissediyorum. Niye gideyim diye bir hayat yok yani. Evet. Şimdi böyle bir şey var. Ee, ben para ilişkisinin ve arkasından bu paranın kredi kartına geçmesinin arkasından paranın tamamıyla ve kredi kartının da tamamıyla kalkarak ortadan bitcoin çıkmasının ve bütün bu sanallıkların sonunda Diyecekler ki günün birinde, ya kardeşim şurada çok güzel domates yetişiyordu. Şuradaki binaları yıkalım, buraya tekrar. Tabii. Buraya tekrar buğday ekelim. Hı. Sonunda geleceğimiz evet, nokta o. Evet. Burada çok temiz sular akıyordu. Biz o suları tekrar nasıl geri getirelim İşte evet, gelirse. Gelecek herhalde. Evet. O gelmeden evvel... George Benson gelsin. George Benson'dan gelsin. On Broadway. Dinliyoruz. Right off and off Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Maalesef yine çok keyifli bir, dolu dolu bir programın sonuna geliyoruz. Her zaman yaptığımız gibi konuğumuza, sevgili Aydın Soysal'a, gençlere ne mesajı var, ne öğütleri var. Kendi de çok genç bu arada ama yani <gülüyor> o kadar bilgi birikim tecrübe var ki gençlere bir kelam etmesinde bir sakınca yok diye düşünüyoruz. Aslında evet. ara ara da. Epey şey bilgi aktardık. Aktardı evet. <gülüyor> satır aralarında çok güzel şeyler evet. vardı. Bir, bir toplayalım ama. Şiş, önce şeyi söyleyeyim. Ben çok teşekkür ederim. Bir defa harika bir kahveyle ödüllendirildim ben bu arada. Şimdi söyleyeyim onu. Oo, çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, hakikaten şeyden çok çekinmeye çalışıyorum. Ben üç tane çocuğum var ve... E, hep böyle bir şeyi bilen ve tavsiye veren insan olmaktan çekiniyorum. Yani çocuklarıma sorsanız ya baba bırak falan diyebilirler. Onlara ne kadar derdimi anlatabiliyorum bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim herhalde. Size sunulan her şeyi olduğu gibi kabul etmeyin diyebilirim. Ee, ben bundan yıllar önce işte stent takıldı kalbime. İşte ameliyathaneye giderken dedim ki oğlum buradan çıkamazsan, çünkü şeyde takamazsan ameliyat, ameliyatta riski falan filan ondan sonra hiçbir şey kontrol edemeyeceksin. Onun için de ben olabildiğince çocuklarıma şey diyorum yani ne istiyorsanız seçin, deneyin vesaire ama tabii çok da inandırıcı olmuyor çünkü bir bagajım var yani baba daha önce böyle değildi şimdi gerçekten bunu mu söylüyor diye ben de eski baba, yeni baba araya gidip geliyorum. Ee, bir gün hayat sizi yalnız başınıza bırakıyor ondan sonra bütün alışkanlıklarınız veya o güne kadar size öğretilenler başka formatlarda karşınıza çıkabiliyor. Becerebildiğiniz e, sürece e, yeni deneyimler yaşamaktan kendinize alıkoymayın derim. E, size verilenleri direkt olarak formatlıymış, bizde demek böyle yaşamak doğruymuş demeyin derim. E, seyahat edin derim çocuklara ve bunda da imkanım yok param yok gibi e, sıkışıklıkları değil. Hakikaten bunun çok alternatifleri var. Bunları deneyin derim. Bu illa yurt dışı olması da gerekmiyor. Memlekette tanınacak ve ders alacak çok şey, çok yer olduğunu görüyorum. E, hayatın yani ne kadar çok deneyimi çeşitlendirirseniz o kadar çok öğretici ve keyifli olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyebilirim. Onun dışında da yani gelişine vurun diyeyim dediğinde. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Biz hep şöyle söylüyoruz. Bir okulu bitirip kafası kesik tavuk gibi dolaşmayın. Tabii. Mutlaka meraklarınız olsun. Hobileriniz olsun. Evet. Sevdiğiniz bir şeyin peşinde koşun. Evet. Bu söylediğinizin özeti aslında o. Tabii tabii. tabii. Ünü, ünü biraz evvel konuştuk yani. Üniversite mezunu olup da yani e, şimdi diyecek çok çocuk var. Yani. Okumasanız bile olur yani. Çok iyi bir marangoz olun çok iyi bir aşçı olun yani ille çok bir ünvanınız olması gerekmiyor bir gün ünvanların sizi terk ettiğini görüyorsunuz o sizi bir yere kadar getiriyor ama ünvanların sizi bir yere götürmediğini görebilirsiniz ben 48'den sonra bulduğum şeyleri çok daha önce bulmasını dilerim insanların e, gençlerin hayvanlardan mutlaka at olsun köpek olsun hayvanlarla olan ilişkilerinden çok şey öğreneceğini düşünüyorum onun için de o kitabı onun için yazdım hayvanlardan öğrenen çok insan var ee, ben hayvanlarla mutlaka ilişki kurmalarını tavsiye ederim gençlerimize. Çok güzel. Evet, sevginin yolu buradan geçiyor. Kesinlikle evet. İhtiyacımız olan da bu. Evet. Egoları bastırıp bir adım geri durmakta fayda var. Aynen. Ee, harika bir program oldu. Çok çok keyifli oldu. Ağzınıza sağlık, ayağınıza çok sağlık. ]ler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aydın çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. için gelmedin. evet. Müzikleri müzikleri için ayrıca ederim. teşekkür ediyoruz. Son parça yine e, Türk bir sanatçıdan geliyor. Ve e, ayrıca da bu parça e, sevgili Aydın Soysal'ın çok sevdiği bir sanatçı. Evet. evet. Yakın dost. Evet. E, Hakan Ali Toker. Evet. Ne Sevgah, geliyor? Sevgah Buluz dinleyeceğiz. Bu parçanın bir hikayesi varsa bir var. Var bu. Bizim, evet ben de acaba bana söz verir misiniz diye burada kıvranıyordum ee, ben ilk koreye başladığım zaman bizim koro e, çalışmalarımızda Hakan konserde bizimle birlikte çalıyordu ve söyleyeceğimiz şarkıların müziklerini yaparken arada bize böyle küçük o anda yapılmış improvize muhteşem e, lezzetler sunuyordu müziği yiyen bir adam bence Hakan böyle acayip yaratıcı korkunç saygı yani ayağa kalkar dinlerim bütün şeyleri var eserleri var birisi ikisi diye bu adam başka neler yapmış diye bakın Hakan da mutlaka sizi böyle vay be neler yapmış dedirtecek bir süre eser olduğunu düşünüyorum onun için beraber çalıştık sahneye çıktık onun müzikleriyle beraber şarkı söylediğim için acayip şanslı hissediyorum buradan duyar duymaz bilmiyorum. Her selam zaman uzaktan kucakladığım biri. Evet. Teşekkür Yok, ederim. Güzel. Evet. Hakan evet, Kere buradan selam olsun. Ne geliyor? Ve Sevgi Akbuluz'la kapatıyoruz programı. Tekrar teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sevgi dinleyicileri de haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Sev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.